وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارٍ Biz bir önceki derslerimizde hatırlarsanız kalbin kısımlarından bahsetmiştik ve ölü kalp, diri kalp bir de hastalıklı kalpten bahsetmiştik. Ve demiştik ki hastalıklı kalp odur ki genelde insanlarda yaygın olan kalp çeşidi hastalıklı kalptir. Yani bazen iman nurunun göründüğü, bazen küfrün, zulmün, fıskın, e, masiyetlerin, karanlığının belirdiği kalp hastalıklı kalptir. Ve maalesef genel olarak insanlarda bulunan kalp de bu kalp çeşididir. Aynı zamanda sağlam kalpten bahsetmiştik, selim kalpten bahsetmiştik. Kıyamette sadece insana fayda verecek olan kalp. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ O gün insana ne mal ne evlat fayda vermeyecektir. Sadece Allah'a selim bir kalple gelenler müstesna ayetini okumuştuk ve ölü kalpten bahsetmiştik. Yani imanın nurunun kesinlikle içinde bulunmadığı kalpten bahsetmiştik. Ve bu kalpleri tanıma yollarından ve nasıl bu kalplerin ıslah edileceğinden biraz bahsetmiştik. Şimdi yavaş yavaş özellikle hastalıklı kalpten nasıl insanın e, selim olan kalbe gideceğine dair bazı amellerini yapacağız, bazı amelleri zikredeceğiz. Başlangıç olarak ele alacağımız konu dilin kalbe faydaları veya dilin kalbe etkisi ve bu başlığın altında bazı maddelere zikir gibi, Kur'an gibi, dua gibi, istiğfar gibi bazı maddelere değineceğiz. Peki dil insanın hayatında bu kadar etken midir derseniz eğer? Evet, dil insanın hayatında ciddi manada etki sahibi olan bir organdır. Mesela bakarsınız, Bazen dil insanın kalbine iman nurlarını gönderir, iman oklarını gönderir. Kur'an okuduğu zaman, zikir yaptığı zaman kalbi parlatır. Bazen de bakarsınız gıybet yaptığı zaman, yalan söylediği zaman, boş şeyleri, batılı konuştuğu zaman o zaman da kalbe siyah noktaları yerleştirecek olan oklar gönderir. İşte bundan dolayıdır ki sahabenin biri Peygamber aleyhissalatu vesselama diyor ki ma اَخْوَفُوا ma تَخَافُوا عَلَيَّا ya رَسُولَ الله. Diyor ki benim için en çok korktuğun nedir ya Resulallah? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dilini gösterip dildir diyor sahabeye. Dil yerinde kullanılmadığı zaman, Allah'ın istediği şekilde kullanılmadığı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bir insan için en çok korkulacak şey olabilir. Yine başka bir sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Men necatu ya رَسُولَ Kurtuluş nedir dedir ya Resulullah? Kurtuluş nedir diyor ya Resulullah? Peygamberimiz diyor اَمْسِكَ lisanek, لِسَانَكَ Dilini tut diyor sahabeye. Kurtuluş nerededir dediği zaman dilini tut diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi buradan dilini tut demesi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın kasıt hiç konuşma, dili hiç kullanma değildir. Çünkü başka hadisler buradaki dili tutmayı, konuşmamayı açıklıyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam diyor hadis-i şerifte "Men kana yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahiri felyekul hayran au liyasmut." Ağıl Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan ya hayır konuşsun diyor veya sussun yani insanın peygamberin sus dediği veya dilini tut dediği yerler hayrı konuşmayacağı dili hayırda kullanmayacağı yerlerdir. Yoksa eğer insan dili emri bil marufta kullanırsa, insan dili Kur'an okumada, insan dili insanlara Allah'ı hatırlatmada, insanları kötülükten alıkoymada, Allah'ı zikredip onu anmada kullanırsa, şüphesiz ki bu kalbi sağlamlaştıracak, gelecek konuda olduğu gibi ve kalbi sebat üzere kılacaktır. Fakat Peygamberin sus dediği yer, dili kullanma dediği yer, hatta kullanmamanın kurtuluştur dediği yer, Nedir veya en çok korkulan şeydir dediği yer insanın dili batılda Allah'ın sevip razı olmadığı yerlerde kullanmasıdır. İşte dilin etkisi kalbe bu kadar büyüktür. İnsanın sülûkiyatına, insanın seyrine dilin etkisi, seyrinde insanın dilin etkisi bu kadar belirgindir. Aynı şekilde Allah azze ve celle bize bu şuuru veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah azze ve celle diyor meyl fizu min kavlin illa ladeyhi rakibun atid. Hiçbir sözü talaffuz etmez ki insan mutlaka onu gözleyen, onun yanında oturmuş, onu kaydeden melekler vardır. Burada Müslümanlara Allah Azze ve Celle şöyle bir şuur veriyor. Yani dilinizi düzgün yerlerde kullanın, dilinizi benim istediğim yerlerde kullanın. Zannetmeyin ki konuşmalarınız kaydedilmiyor, zannetmeyiniz ki konuşma, konuştuklarınızdan hesaba çekilmeyeceksiniz. Bilakis insan her yaptığından ne yapacaktır? Her yaptığından amele çekile, her yaptığından hesaba çekilecektir. Ve bunun içerisinde ne de vardır? Bunun içinde dilin yaptıkları da buna dahildir. Bundan dolayı Allah bize bu şuuru veriyor. Başka ayetlerde biz onların konuştuklarını kaydederdik diyor Allah Azze ve Celle. Biz onların söylediklerini kaydederdik diyor. Burada da yine bize hangi şuuru vermek istiyor Allah Azze ve Celle? Allah Subhanahu ve Teala bize konuşmalarımızda dikkat etmemiz gerektiğini, sanki hesaba çekilmeyecekmiş gibi davranmamamız gerektiğini, bilakis her ağzımızdan çıkan, her yaptığımız fiilde şu şuurla hareket etmeliyiz, mutlaka bunun hesabını vereceğiz. Bu bizim mizanımıza bir şekilde gelecek, bu bizim defterimize bir şekilde yazılıyor. Ya iyi veyahut da kötü ne yapıyor veyahut da kötü yazılıyor. Bundan olsa gerektir özellikle dil, insanın en çok günlük hayatta kullandığı dil biliyorsunuz. Ya bununla insan e, hurileri avlar bu dille, bu nefesle ya insan hurileri avlar veyahut da insan cehennem çukurlarından bir çukuru parseller. Eğer insan diline sahip çıkmaz, ve bunu yerinde kullanmazsa bundan dolayı Peygamberimiz diyor kim bana avret yerini ve dilini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Kim bana avret yerini ve dilini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Başka bir hadis şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam insanları diyor yüzüstü cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir diyor. Yani insanın cehenneme yüzüstü gitmesine sebep olacak olan nedir? İnsanın diliyle kazandıklarıdır. Eğer bu kazandıkları dediğimiz gibi hayır değilse, Allah'ın sevip razı olmadığı şeylerse bu insanı yüzüstü cehenneme kadar götürür. İşte kısa olaraktan dilin kalbe etkisi nedir? Dilin kalbe etkisi budur. Dil insanın hayatına, insanın seyrine, insanın ahiretteki yerine dilin etkisi budur. Şimdi o zaman bizim amacımız... Nefis tezkiyesi ise, bizim amacımız kalpleri ıslah etmek ise eğer, bu kalp nasıl ıslah olur veya seyrimiz, sülükümüz nasıl düzelir? Dili bu noktada nasıl kullanabiliriz? Kendimizi düzeltmede, iyiliklerimizi çoğaltmada, Allah'ın rızasını celbetmede dili nasıl kullanabiliriz? Bunu anlatacağız. tabii ki bunun başında da ne gelir? Bunun başında da zikir gelir. Dilin Allah'ı anması, dilin Allah'ı hatırlatması, dilin sürekli Allah'la, Allah'ın isimleriyle, O'nun nimetleriyle ıslah olması. Bunun kalbe etkileri nedir? Veyahut da zikir etmek zorunda mıyız? Zikrin bizim dünyamıza ve ahiretimize faydası nedir? İnşallah bugünkü derste ne yapacağız? İnşallah bugünkü derste bunu işleyeceğiz. Zikir, ariflerin azığıdır. Allah'ı tanıyanların olmazsa olmazıdır. Zikir onların kalbini sabit kılan, dünya ile onların alakalarını, dünya şehvetlerini onlara kötü gösteren şey zikirdir ariflere. Onlar şehvetlerin saldırılarına zikirle mukavemet ederler. Arifler, Allah'ı bilenler, ona yönelenler, evvabinler onlar şehvetlerin saldırısına zikirle mukavemet ederler. Onlar azgınlaşan nefsi zikirle terbiye ederler. Onlar ihtiyaçları olduğu zaman zikir ede ede ana ana tanıdıkları Allah Azze ve Celle'ye yönelirler. Her ağızları ıslaklığı, her ağızlarının ıslaklığında onun bir ismini andıklarında kalbe onun bir ismini mühürlerler. Subhanallah dedikleri zaman mesela Arifler, Subhanallah dedikleri zaman tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah diye kalplerine mühür vurduklarında bir ihtiyaçları olduğu anda kalp onlara bunu hatırlatır. Hani biz demiştik, cesette bir et parçası vardır. O düzelirse bütün kalp de düzelir. O, boz o düzelirse bütün beden de düzelir. O bozulursa bütün beden de bozulur diye. Kalp, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber zikirleriyle veya başka zikirlerle, sünnette gelen veyahut da Kur'an-ı Kerim'de bulan zikirlerle, dualarla kalp mühürlenmiş ise eğer bir sıkıntı anında kalp cesede bunu hatırlatacaktır. Bir korku anında Allahu Ekber zikrini hatırlatacaktır. Allah'tan daha büyük yoktur. Ondan daha büyük yoksa ondan başkasından korkmana lüzum da yoktur diyecektir. Subhanallah Allah tüm eksikliklerden münezzehtir diyecektir. İstediğin, yalvardığın, peşinden koştuğun insanların hepsinin eksik yönleri vardır. Fakat senin Rabbin tüm eksikliklerden münezzehtir diyecektir. İsteyeceksen ondan iste, yöneleceksen ona yönel diyecektir. Zalimler ona zulmettikleri zaman, mustazaf durumunda olduğu zaman kalp ona kahvaltır. Her sıfatını hatırlatacaktır. Üzülme Allah mutlaka bunları kahredecektir diye. Veya Allah her şeyin karşılığını verendir. Allah adildir ha, sıfatını hatırlatacaktır. İsmini hatırlatacaktır. Nasıl iyilere iyilikle karşılıkta bulunacaksa aynı bu zalimlerin de karşılığını verecektir. Korkma sana yaptıkları bu zulüm onların yanına kalmayacaktır diye kalp insana bunları ne yapacaktır? Hatırlatacaktır. İşte zikir daha faydalarını maddeler halinde Kur'an ve sünnetten zikredecek olursak bir insan niye zikretmek zorundadır? Bir insan niye Allah'ı anmak zorundadır? Tabi biz daha önce de belirttiğimiz gibi zikir deyince bazılarının aklına hemen sadece Allah Allah demek geliyor. Zikir bu değildir. Kur'an okumak da bir zikirdir. Allah'ı anmak da bir zikirdir. Dua etmek de bir zikirdir. İstiğfar etmek de bir zikirdir. Emri bil ma'ruf da bir zikirdir. Cihad da bir zikirdir. İnsanlara Allah'ı hatırlatmak da bir zikirdir. Bizim burada özellikle bunların içerisinden bugünkü konumuz Allah Azze ve Celle'yi anmak. isim ve sıfatlarıyla ne yapmak? Allah Azze ve Celle'yi anmak, onunla beraber olmak kısmını zikredeceğiz. Yoksa zikir deyince sadece bunu anlamıyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Zikrin faydalarına gelince zikreden bir insanı Allah Azze ve Celle de zikreder. Zikreden bir insanı Allah Azze ve Celle de zikreder. Bu nedir? Bu Allah da onu zikrederin manası nedir? Biraz bunu açalım inşallah. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlere diyor ki فَذْكُرُونِي <gülüyor> ezkurkum Beni zikredin ki diyor ben de sizi zikredeyim diyor Allah Azze ve Celle. Allahu Ekber. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Kutsi hadiste de Allah Azze ve Celle diyor ki اِنْ ذَكَرَنِي nefsihi نَفْسِه۪ ذَكَرْتُهُ nefsi نَفْس۪ي۪ ve izkaranî fi melaen zekertehu fi in hayr minhu. Eğer beni kulum kendi nefsinde zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrelerim. Eğer kulum beni bir toplulukta zikrederse diyor ben onu daha hayırlı olan bir toplulukta zikre Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah azze ve celle sizi zikre diyor. Sizi hatırlıyor, sizi anıyor. Meleklerin yanında sizi anıyor. Ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis şerifte bir gün dışarıya çıkıyor. Sahabe oturmuş kendi aralarında zikre Ne? Nedir sizi buraya çıkaran diyor, vallahi bizi buraya çıkaran ya Resulallah diyor, sadece Allah Azze ve Celle'yi anmak onun nimetlerini hatırlamaktır diyor. O anda Peygamberimiz diyor, Allah adına yemin eder misiniz sadece bunun için mi çıktınız buraya diyor, sadece bunun için deyince Cebrail geldi bana haber verdi dedi ki اِنَّ اللّٰهَ يُبَاه۪ي بِكُمُ الْمَلٰئِكَ Allah meleklere karşı sizinle övünür, Allah'ı zikreden, Allah'ı anan bir topluluğa Allah azze ve celle meleklere karşı onlarla övünüyor. Bakın kullarım beni zikrediyor diyor. Ve o günahsız olan sürekli Allah'a zikretmelerine rağmen Allah meleklere karşına yapıyor, kendi yeryüzündeki kullarıyla. Allah azze ve celle övünüyor. Yine biliyorsunuz hiçbir topluluk yoktur ki bir evde otururlar, Kur'an-ı Kerim aralarında müdarese ederler veyahut da kendi aralarında Allah'ı zikrederler. Mutlaka Allah'ın neyi? Mutlaka Allah'ın rahmeti, sekineti onlara iner ve rahmet onları her yerden ne yapar? Ve rahmet onları her yerden kuşatır. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle onları ne yapar? Allah Azze ve Celle onları zikreder. İşte Allah'ın insanı zikretmesi budur. Allah'ın insana rahmetini indirmesi demektir. Allah'ın insanı rahatlığıyla, sekinesiyle kuşatması demektir. Melekleri insanın etrafında böyle bir saf kılması demektir. Ve Allah'ın insanı kendi yanındakilerde zikretmesidir. Tabi bunların her birini dersler aslında açmamız lazım. Allah'ın rahmeti nedir? Allah'ın rahmetiyle insanı kuşatması nedir? Allah Azze ve Celle'nin rahmeti demek insanın kıyamet gününde kurtuluşu demektir. Hiç kimse sadece ameli ile kurtulamaz. Bir insanın kurtulabilmesi için kıyamet gününde hem amele ihtiyacı vardır hem de aynı zamanda rahmete ihtiyacı vardır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Sizden hiçbirini ameli cennete sokmayacaktır diyor. Sen de mi ya Resulallah ve la ente ya Resulallah. diyorlar. Sen de mi ya Resulallah diyorlar. Peygamberimiz diyor ben de. Ben de buna dahilim diyor. İlla en yeteğemmedeni Allahu rahmeti. Ancak diyor Allah beni rahmetiyle kuşatırsa bu müstesna diyor. Peygamber bile Allah'ın rahmetine muhtaç olduğunu dile getiriyor. İşte zikir nedir? Zikir Allah azze ve celle'nin rahmetini celbeder. Kalp var ya kalp sürekli dönen bazı alimlere göre kalbin kalp diye isimlendirilmesinin sebebi bir hal üzerinde sebat etmeyip sürekli hal değiştirmesinden dolayıdır bazlarına göre kalpte ters çevrilmesinden çevirilmesi, dolayıdır. Sekine iner, rahatlık iner kalbe. Sekine iner kalbe, rahatlık iner. Cihad anında bile, korku anında bile Allah Azze ve Celle peygamberin en sıkıntılı olduğu anlarda O'na sekine tehu سَك۪ينَتَهُ diyor. Allah ona sekineyi indirdi, rahatlığı indirdi. Korku halinin tam zıddını, kuşku endişe halinin tam zıddını indirdi diyor. İşte böyle bir durumu istiyorsa eğer bir Müslüman, Allah Azze ve Celle'yi sürekli ne yapması lazımdır? Allah Azze ve Celle'yi sürekli anması lazımdır ki, Allah Azze ve Celle de ne yapsın? Allah Azze ve Celle de onu rahmetiyle ve sekinesiyle kuşatsın. Aynı zamanda dünyada rahmet insanın Allah'ın azabından, Allah'ın helakından, depremlerinden, selinden, ordularından kurtulması demektir. Allah bir yere eğer azap gönderirse kurtaracağı insanları rahmetiyle kurtarır. Bu da peygamberlerin kıssasında nedir? Peygamberlerin kıssasında zikrediliyor. Kurtulanları Allah diyor biz onları kendi rahmetimizle kurtulduk. Diğer kavimleri helak ederken Allah onları kendi rahmetiyle ne yapmıştır? Kendi rahmetiyle kurtarmıştır. O zaman zikrin faydası budur. Yani insana zikrin özet olarak Allah'ın anması demek bu demektir. Aynı şekilde Allah'ı anmamak onu unutmak, onu zikretmemek, nasıl ki zikretmenin güzel faydaları varsa aynı bu saydıklarımızın da bu oranda e, insana kötü etkileri vardır, insana zararları vardır. Bakın mesela Allah Azze ve Celle insan Allah'ı unutmasının en büyük zararlarından biri insan Allah'ı anmadığı, unuttuğu gibi Allah Azze ve Celle de insanı unutur. Allah Azze ve Celle diyor نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ Münafıklar için diyor. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu diyor. Eyazübillah. Allah'ı anmamanın, Allah'ı unutmanın zararları budur işte. Zararı budur veyahutta da. Siz Allah'ı anmadığınız zaman Allah da sizi unutuyor aynı zamanda. Bunun yanında Allah'ı anmadığınız zaman Allah sizi unuttuğu gibi kendinizi de size unutturuyor. Nefsinizi de size unutturuyor. Allah azze ve celle diyor ki: "Ve la ve la tekunu kellezina nesu ansahum O Allah'ı unutup da Allah'ın kendi nefislerini kendilerine unutturdukları gibi olmayın diyor. Allah size kendinizi unutturur, kendi faydanızı unutturur, artık hep batınla iştigal edersiniz. Kendinizi düşünmezsiniz, ahiretinizi düşünmezsiniz, varacağınız yeri düşünmezsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'ı unutmuşsunuzdur, Allah da size kendi nefsinizi unutturmuştur. وَلَا تَكُونُكَ الَّذ۪ينَ نَسُوا Allah'ı unutup da Allah'ın kendi nefislerini kendilerine unutturdukları gibi olmayın artık böyle bir insan Allah'ın kendini kendine unutturduğu bir insan şüphesiz ki kendi maslahatına hiçbir amel yapmayacak sürekli batılla iştigal edecektir aynı şekilde zikrin azlığı demek Allah'ı anmamak veya Allah'ı çok az anmak demek nifağın belirtilerindendir nifağın Belirtilerindendir, münafıklığın özelliklerindendir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Onlar Allah'ı çok az zikrederler diyor münafıklar için. Onlar Allah'ı çok az zikrederler diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Mümin ve vahid olan, minifaktan kurtulmak isteyen, hastalıklı kalpten ve hastalıklı kalp çeşitlerinden önceki derste anlattığımız gibi sıyrılıp, Selim olan kalbe, Allah'ın yanında sadece ve sadece insanı, insana fayda verecek olan kalbe yönelmek isteyen bir Müslümanın Allah Azze ve Celle'yi ne yapması lazımdır? Allah Azze ve Celle'yi bol bol zikretmesi lazımdır. Ta ki nifak alametlerinden bir alametten uzaklaşmış olsun. Aynı şekilde kalbin istikamet bulmasında esastır zikir. Kalbin istikamet bulmasında, kalbin istikrar bulmasında Kalbin endişelerden kurtulup bir yerde sebat etmesinde zikir nedir? Zikir esastır. Biz daha önceki ilk derslerimizde nefis terkizine niye başlıyoruz diye başlık attığımız zaman şöyle bir konudan bahsetmiştik. Kalple İnsanın cesedi ve insanın organı seyir seyri arasında, insanın gidişatı arasındaki bağlantıyı kurmuştuk ve bu konudaki önde olan, öz olan hadisi zikretmiştik. Ela inne fil cesedi mudghatan iza salahat salaha el cesedu kulluhu ve iza fesadet fesada el kulluhu. Aman dikkat ediniz. Kalpte bir et, bedende bir et parçası vardır. O sağlamlaştı mı bütün ceset sağlamlaşır. O bozuldu mu bütün ceset bozulur dikkat ediniz o kalptir diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve demişti ki kalp nedir kalp vücuttaki yönetici gibidir nasıl ki yöneticisi bozuk olan bir toplumun yöneticinin getirmiş olduğu kanunlar ve Allah'ın haram kıldığı küfür ve fuhşiyatı yaymasından dolayı insanlar ister istemez bu kötülüklere düşecekse Aynı şekilde nasıl ki bir halife Müslüman olduğu zaman halk velev kötü de olsa halife bazı kötülüklere Allah'ın haram kıldıklarına bazı cezalar uyguladığından dolayı halk istese istemese zahiri olarak düzgün bir hayat yaşamak zorundadır. Aynı şekilde kalp böyledir. Kalp düzeldiği zaman kalp Allah'ın nuruyla nurlanıp parladığı ışıldadığı zaman o cesette ne yapacaktır? yöneticisi olan kalbet abi olacaktır ve o doğrultuda iman nuruyla hareket edecektir. Fakat eğer diyelim ki kalp böyle olmazsa tam tersi olursa demiştik. Bu da ne yapacaktır cesedi? Tam tersi bir hale çevirecektir. İşte Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bize kalbin mutmain olması, kalbin bir yerde istikrar bulmasını Allah azze ve celle bize zikirle olacağını bildiriyor. Ela bi zikrillah tetma'innu'l kulub Dikkat ediniz diyor, kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalpler endişelerinden, dünya kuşkularından, dünya endişelerinden, kalpler ahireti terk edip dünyaya dalmanın sıkıntısından o mutmainliği neyle yakalar? O mutmainliği Allah'a, nimetlerine, cennetine, ahiretine, O'nu olan imanına, iman esaslarındaki mutmainliğini kalp Allah'ın zikriyle yakalar. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْعُمَ اِنُّ kulub. Dikkat ediniz, Allah'ı anmakla, Allah'ın zikriyle kalpler ne yapar? Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur diyor. Aynı şekilde biz ölü kalpten bahsetmiştik. Küfrün, karanlığın içerisinde bulunduğu kalpten bahsetmiştik. Ve selim kalpten, Allah'ın yanında insana fayda verecek kalpten zikretmiştik. Ve şu hadisi tekrar hatırlatıyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki, مثelüllezî yedhkurullâhe vellezî ilâ yezkur" kemseli حي ve Allah'ı ananla zikredenle zikretmeyenin misali ölüyle dirinin misali gibidir Allah'ı zikredenle zikretmeyenin misali nedir ölüyle dirinin misali gibidir diyor peygamber aleyhissalatu vesselam aynı şekilde buna benzer alimlerin sözleri vardır İbn Teymiyye rahimahullah diyor ki balık için su neyse, kalp için de zikir olur diyor balık için su neyse, kalp için de zikir olur balığın sudan çıkarıldığı hali düşünebiliyor musunuz? diyor. Hani balık sudan çıktığında nasıl çırpınırsa Allah'ı tanıyan, seven, onunla mutmain olan bir kalbi de zikirle onun arasına girdiğiniz zaman onun durumu sudan çıkarılmış balık gibi olur. Çünkü zikir o kadar alışıktır ki zikir onun hayatıdır. Peygamberin dediği gibi zikredenle etmeyen hali ölüyle diri gibidir. Allah'ı anmakla, Allah'a zikretmekle kişi Hayat bulduğundan dolayı onu zikirden kopardığınız zaman ne olacaktır? Zikirden kopardığınız zaman ölüm haline gelecektir. Daralacaktır, ölüyormuş gibi olacaktır. İşte Şeyhulislam'ın müteymiye ne yapıyor? Bu, bu noktaya dikkat çekiyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz zamanın geçmesiyle, insanın bulunduğu ortamın kötülüğüyle, ortamın etkisiyle, bazen böyle Allah'ın e, imanın nuruyla parlayan kalpler katılaşabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri vardır. Allah Müslümanlara ehli kitabı örnek göstererek onlar gibi olmayın diyor. Ne zaman ki onların üzerinden zaman geçti, zaman uzadı, kalpleri katılaştı diyor. Aynı şekilde Bakara'da ben İsrail'den bahsederken Allah Azze ve Celle ثُمَّ قَسَتْ kulubuhum diyor. O sonra onların kalpleri ne oldu? Sonra onlar e, estafurla sonra sizin kalpleriniz katılaştı diyorsun. Mekaset bukum. sonra sizin kalpleriniz katılaştı diyor. Demek ki belli bir süre geçtikten sonra insanın kalbi katılaşabiliyor. İnsanın kalbi eski huşusunu, eski sevgisini, eski canlılığını yitirebiliyor. İşte adamın biri geliyor seleften birine diyor ki ben sana diyor eşku ileyke kalbi. Sana Kalbimin sertliğini, kalbimin katılığını şikayet ediyorum diyor. Seleften olan da ona diyor ki اَذِبْهُ بِذِكْرِلّٰهِ Onu Allah'ın zikriyle erit diyor. Allah'ın zikriyle kalbinin katılığını, katılaşmasını gider diyor. Ve bu bir vakadır Yani insanın ilk başta iman ettiği zaman veya ilk başta tövbe ettiği zaman veya Allah'a yöneldiği zaman veya bazı ortamların içerisinde insanın canlılığı daha fazladır. İnsan canlılığını daha fazla elde tutar. Fakat zamanın geçmesiyle, üzerinden belli vaktin geçmesiyle artık bu programlar, virtler insanın duaları, namazı rutinleşince ve yeni manaları insan elde edemeyince Özellikle de ilimle iştigal etmeyip biraz taklit mesabesinde olunca insan zaman geçtiği zaman artık kalp bunlardan zevk almamaya başlıyor. Ve bunlar artık e, sevgiyle de yapılması gerektiğinden dolayı yapılıyor. Böyle olunca da kalp ne oluyor? Kalp katılaşıyor. Ki Allah'ın sahabeye sakın beni İsrail gibi olmayın. Onların üzerinden zaman geçtiği zaman Onların kalpleri katılaşmıştı diyor ya Allah sahabe diyor sizin Allah'ın kelamına kalbinizin yumuşamasının vakti gelmedi mi diyor sahabe ayet-i de işte bu sahabelerin bazılarına göre daha Mekke'deyken bu ayetinmiştir. Bazılarına göre Medine'deyken hani belli bir zaman geçtikten sonra artık bunlar Allah'ın ayetlerine karşı aynı huşuyu duymayıp Aynı canlılıkla, aynı gözyaşıyla karşılık vermediklerinden dolayı Allah Azze ve Celle bu şekilde onları uyarıyor. Ve bu konuda sahabeden eserler de vardır. Biz ilk Allah'ın ayetlerini duyduğumuz zaman kalplerimiz titrer, gözlerimizden yaşlar boşalırdı. Fakat zaman geçince, dünyayla iştigal edince, dünyaya dalınca bunu yitirdik diyen sahabelerden bazı eserler vardır. Özellikle ahlak kitaplarında, tezkiye kitaplarında. Sahabe dahi bu duruma düşmüş ise eğer... Ve Allah Kur'an'da bize önceki kavimlerden bunu örnek veriyorsa eğer bizim de buna düşmemiz muhtemeldir veya bizim de buna düşmemiz kaçınılmazdır. O zaman ne yapmamız lazım? Allah Azze ve Celle'nin e, kelamına, onun dinine karşı canlılığımızı yitirmememiz için sürekli zikirlerde bulunmamız lazım. Sürekli kalbin katılaşan yönlerini Allah'ın zikriyle eritmemiz lazım. Yalnız burada e, bizim böyle bir e, önerimiz olacak. Bu noktada zikir, sürekli rutin olan ve manası bilinmeyen zikirler olmasın. Çünkü bu tür zikirler yapıldığı zaman, insan belli bir süre zevk alıyor fakat manasını bilmediğinden dolayı insan ne yapıyor belli bir süre sonra bu artık sadece dilde dönem, dönmeye başlıyor. Fakat konunun başında zikrettiğimiz gibi, insan manasını bilerek, içeriğini düşünerek, yavaş yavaş Allah Azze ve Celle içinden zikrettiği zaman dil her zikirde o zikrin manalarını kalbe mühürlüyor. Ve insana bir yerde bunun faydası mutlaka çıkıyor. Ama diyelim insan veya manasını da bildiği bir zikri, sürekli aynı zikri tekrar ettiği zaman bu da belli bir süre sonra artık canlılığını yitirmeye başlıyor. Sürekli Resulullah'tan gelen birçok zikir vardır. Kur'an'ın kerimde birçok dua çeşidi vardır. Müslüman sürekli bunları değiştirmeli. Elinden geldiği kadarıyla geliyorsa hepsini, gelmiyorsa bir kısmını veya eğer azını da yapıyorsa sürekli değiştirerek ve manaların üzerinde tefekkür ederek. Alimlerin bu manaları nasıl açıkladıklarını şöyle bir okuyaraktan kalbine bunları nakşetmeli ki bu zikrin faydasını görsün ve kısa süreli olmasın, kısa soluklu olmasın. Bilakis ne olsun? insan bu zikirden faydalansın ve bu uzun ömürlü olsun. Yoksa bu bir vakadır. Çok insan bunu kendisi de söyler. Belli bir süre geçtikten sonra maalesef insan ne yapıyor? Maalesef insan o ilk günlerde yakalamış olduğu canlılığı yakalayamıyor ve onu kaçırıyor. Aynı zamanda zikrin bize Kalbimize faydalarından bir tanesi de bazen çok küçük zikirlerle çok büyük mertebeler, çok büyük makamlar, çok büyük sevaplar elde edebiliyorsunuz. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki kim La ilahe illallah vehdehu la şerike leh ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Kim bu zikri diyor günde yüz defa yaparsa günde yüz defa, on tane köle azat etmiş gibi olur diyor. Yüz tane ona iyilik yazılır. Yüz tane kötülük ondan silinir Ve şeytandan onun için bir koruma olur Ve diyor kıyamet gününde hiç kimse onun getirdiği amelle gelemez Sadece diyor ya onun gibi veya ondan daha fazla yapan müstesna Yani bu zikirle Bakınız yüz defa yani insanın 20 dakikasını Belki yarım saatini almayacak olan bir süre La ilahe illallahü vahdehu la şerikele Lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir Hem geçen ömürden istifade ediyorsunuz Boş işlerde kullanmamış oluyorsunuz hem on köleyi azat etmiş gibi oluyorsunuz. Tabi başka hadislerde köle azat etmenin ne demek olduğunu Peygamberimiz açıklıyor. Köle azat etmek demek insanın kölenin her bir azasına karşılık kendi vücudundan bir azayı ateşten azat kendi vücudundan bir organı ateşten azad etmesi demektir. Yani kölenin eli varsa sizin eliniz için bu ateşten bir korumadır. Köleyi azad ettiğinizden dolayı ve tüm organları buna kıyas edin. On köle azat etmek bu demektir. Yüz tane iyilik yazılacak size, yüz tane kötülük daha önce işlemiş olduğunuz ve belki unutmuş olduğunuz ve belki tövbesinden tövbesini etmeyeceğiniz birçok kötülük ne yapılacaktır bu şekilde? Allah Azze ve Celle sizden bunu silecektir. Aynı şekilde şeytandan size bir koruma olacaktır bu. Muavvizeten gibi, ayetel kursu gibi, amenel rasulü gibi. E, Fatiha gibi ne olacaktır bu size? Bu size şeytandan, cinlerden ve şeytanlardan sizin için bir koruma olacaktır. Bakınız çok basit gibi görünen bir amel ama getirisi çok fazladır. Bundan dolayı kul bunu yapmak zorundadır. Yani günahkar olan, özellikle bu cahiliye ve şirk toplumunda yaşayan, özellikle küfür dellesinde yaşayan insanların ve devletin her yerde fıskı fucuru ve küfrü yaydığı, Kanunların sürekli küfrü insanlara mubah kıldığı, şirki haramları her tarafta yaydığı beldelerde <gülüyor> insan bir şekilde günah işlediğinden dolayı bu günahların sürekli izalesi için ne yapması lazımdır? Günahların silinmesi için ameller alması lazımdır. İşte zikir bunlardan biridir. Hem Allah sizi anacaktır kendi katında. Sizinle övünecektir. Size rahmetini indirecektir. Kıyamette bu rahmetle size muamele edecektir. Kalbiniz mutmain olacaktır. Kalbiniz hayat bulacaktır. 10 tane köle azade edeceksiniz. 100 tane iyilik yazılacak. 100 tane kötülük silinecek ve akşama kadar veya akşamdan sabaha kadar ne zaman yapmışsanız şeytanlardan ve cinlerden sizin için koruma olacaktır. Hepsi la ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülk ve lehül hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. O zaman biz bu zikirleri ne yapmak zorundayız? Biz bu zikirleri yapmak zorundayız. Yine buna bir örnek peygamberimiz diyor men kale subhanallahi ve bihamdihi gursat fil jenne. Kim subhanallahi ve bihamdi derse ona cennette bir kurma ağacı dikilir. Ona cennette bir kurma ağacı dikiliyor. Yani subhanallah. Bir gün evden işe giderken bu zikri yaptığınızı düşünün. Gözünüzün alabildiği kadar bir alana kurma ağaçları dikiyorsunuz. Kendinize orayı parsellemiş oluyorsunuz bir nevi. Bir gün. E sadece bir gün yaptığınızı düşünün. Ve bunu kendinize vir dedip ömür boyu yaptığınızı düşünün. E nasıl olacak bir ömür yaptım mı o ağaçlar sıkar mı? O ağaçlar sıkar. Allah azze ve celle'nin biliyorsunuz. Yanında mekan zaman sıkıntısı olmadığından dolayı cennetinde özellikle genişliği yerlerle gökler kadar olan cennetlerde böyle bir sıkıntının olmayacaktır, böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Aynı şekilde bunun gibi zikirler gibi dualar, böyle çok basit olup da insana çok büyük faydalar getiren e, dualar, mesela Peygamber Aleyhisselat Vesselam'ın ümmü selame öğretmiş olduğu nedir? Peygamberimizin Ümmü Seleme'ye öğretmiş olduğu duadır. Biliyorsunuz eşi vefat ettiği zaman Ebu Seleme Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona اِنَّا ve وَاِنَّا Biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Allah'ım bana bu musibetimde ecir ver ve bana daha hayırlısını arkasından nasip eyle diye dua etmesini öğretiyor. Tabi Ümmü Seleme diyor Ebu Seleme vefat edince diyor ben bu duayı yaptım ve diyor ne olmuş oldu? Allah Azze ve Celle diyor peygamberi bana nasip etti. Peygamberin öğretmiş olduğu bir dua, bir zikir, bunlar hepsi zikirdir dediğimiz gibi yaptığı zaman Ümmü Seleme, Allah onu peygamberimizin eşi yapıyor. Yani belki basit görünen, belki o anda ya söylemesem ne olacak denilebilecek bir kelime, bakın Ümmü Seleme'ye neler kazandırıyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bir hadislelikte? الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان الحمد لله diyor mizanı doldurur diyor ve subhanallahi walhamdullahi tamlaani ma bayna as-samaa'i wal Elhamdülillah mizanı doldurur, Sübhanallah ve Elhamdülillah ise yerle göğün arasını doldurur diyor. Belki çok basit gelen kelimeler, belki çok böyle e, söylendiği zaman çok hafif gelen kelimeler ama Peygamberimiz mizanı dolduracağını söylüyor. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam başka hadis-i şerifte zikri böyle çok basit bir zikriyi yine vasfederken Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki e, iki kelime diyor. Kelimeten, lisan, alellisan, alal mizan ve habibatanil rahman yani bir zikri vasfediyor peygamberimiz dile çok hafiftir diyor dile çok hafif gelir diyor mizanda çok ağırdır diyor ve Allah'a da çok sevimlidir diyor. Hani tabi bir zikir elhamdülillah mizanı doldurur diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani zikrin çok basit gibi görünen zikirlerin insana faydası budur. Mizanın ağır gelmesinin ne demek olduğunu biliyor muyuz biz? Allah Azze ve Celle ne diyor? فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا Kimin mizanı ağır gelirse? İşte kurtulacak olanlar onlardır. Kimin de mizanı hafif gelirse işte onlar nefislerine zulmedenlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi şöyle bir düşünün. Yani bir kelime sizin mizanınızı doldurabilir. Ve bunu virt haline getirdiğiniz zaman, bunu sürekli yaptığınız zaman, manasını düşündüğünüz zaman, tefekkür ettiğiniz zaman bunların yanında bir de konu başından zikret, konunun başından beri zikretmiş olduğum bütün faydalar sizi ne yapacaktır? Kuşatacaktır. Bir Elhamdülillah'la veya Subhanallah ve Elhamdülillah ile yerle göğün arasını ne yapabilirsiniz? Yerle göğün arasını doldurabilirsiniz. Akıllı olan o kimsedir ki bunlardan ne yapmasın bu faydalardan, bu güzelliklerden, bu sevaplardan kendini mahrum eylemesin. Aynı şekilde tabi şunu da unutmayınız, zikir bu kadar ehemmiyetli olduğundan dolayı insanın sülüküne, gidişatına, mizanına, cennete girişine, ahiretteki yerine, Allah'a olan sevgisine ve rızasına, Etki ettiğinden dolayı şeytan sürekli kulla bunun arasına girecektir. Onu batılla iştigal ettirecektir. Onu boş şeylerle iştigal ettirecektir ki ne yapsın onu bu güzel amelden ona faydalı olan bu zikirden alıkoysun. Bunu yapamasa da zikri ona bid'at bir şekilde yaptıracaktır ki kişi zikrinin sevabını alamasın. Hani onu zikirden alıkoyamazsa eğer bu defa ne yapacaktır? onu bidate düşürecektir. Oturup bir grubun içerisinde raksedercesine Budistlerden mi Hindulardan mı alındığı belli olmayan kaynağı belli olmayan bir şekilde rakseder gibi Allah'ı zikrettirecektir. Bağırıp çağırıp kendine şiş sokturacaktır ve böylece Allah'ı zikrettiğini zannedecektir. Bu yapmış olduğu bidatiyle bu amele Allah katından merdu olacaktır. Ki bu tezkiye dersinin başında dediğimiz gibi her konunun esası, her konunun lübbü ve özü budur. Bir amel, ihlal İhlas ve sünnete muvafakat olursa Allah katında kabul olur yoksa o amel Allah katında ne olmaz o amel Allah katında hiçbir şekilde makbul olmaz Zikir de dilin amelidir kalbin amelidir bedenin amelidir Allah'ın yanında kabul olabilmesi için insanın ihlaslı olması lazımdır ve aynı zamanda sünnete uygun hareket etmesi lazımdır Aynı şekil insan her sabah kalktığı zaman Allah'a 360 tane sadaka borcu vardır hadislerde gelir يُسْبِحُ ala كُلِّ سُلَامًا مِنْ اَحَدِكُمْ Sizden her birinin eklemleri kadar her sabah sadaka vermesi gerekir. Onun üzerine vacip olur diyor Peygamberimiz. Yani her sabah kişi uyandığında bu kadar ona ne yapması lazımdır? Sadaka vermesi lazımdır. E şimdi bazılarınız diyecek hocam ben asgari ücretle geçiniyorum veya benim maddi imkanım yoktur. Ben nasıl her gün 360 tane sadaka vereyim? 360 tane sadaka İslam'da sadaka sadece malla verilmez. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu belirttikten sonra Zikrin sadaka olduğunu da belirtiyor. Subhanallah bir sadakadır diyor. Elhamdülillah bir sadakadır. Emri bil maruf bir sadakadır. Yani insan bunların hiçbirini yapamasa diyor iki rekat duha namazı kılar. Bu onun için nedir? Bu onun hepsinin yerine geçer. Yani insanın Allah'a olan borcunu maddi olarak ödeyemiyor ise veya fakirliği söz konusuysa insan bunu zikirlerle ne yapabilir? Kapatabilir ki Ebu Zer'in hadisinde Ebu Zer ve bazı sahabeler gelip peygambere diyorlar ذَهَبَ اَهْلُ bil بِالْعُجُورِ Yani diyor zengin olanlar ecirleri götürdüler Ya Resulallah. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Ama bir fazlalıkları var onlar mallarıyla infak ediyorlar. Hani bizim malımız yok. Tamam belki namazda bedeni ibadetlerde biz onlarla eşitiz ama... Onların malı bizden fazla olduğundan dolayı biz onlara ne yapamıyoruz? Bu noktada yetişemiyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara neyi öğretiyor? Onlara subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Peygamberimiz onlara bu zikirleri öğretiyor. Neden bunları öğretiyor? Bunların da sadaka olacağını ve bunlarla o sahabelere yetişeceklerini ne yapıyor? Bunlarla o sahabelere yetişeceklerini gösteriyor. Tabi burada sahabenin de bir fazileti gördüğünüz gibi. Onlar birbirlerinin malına haset eden, onlar birbirlerinin güzelliğine, onlar birbirlerinin mutluluğuna haset eden insanlar değillerdi. Onlar birbirlerinin amellerine gıpta eden insanlardı. Onlar bir başkası yani elinde olmayan bir sebepten dolayı iyi bir amel yaparsa hemen gelip Resulullah'a ya Resulallah ben bunu nasıl tedarik ederim diye soran insanlardı. Ve bu ihlaslarından olsa gerek Allah azze ve celle de onlara böyle yollar gösterterek peygamberinin diliyle, Arayı bu şekilde ne yapmış oluyordu? Arayı bu şekilde kapatmış oluyordu. Aynı şekilde zikrin faydalarından biri özellikle tevhid ehli olan sadece kendi Allah'a kul olmakla yetinmeyip de insanları da tağutların kulluğundan çıkarıp Allah'a kul etmek için mücadele eden, davet eden ve davetin İslam'ın zirvesi olan, cihadı yapacak olan Müslümanların zikre ihtiyacı vardır. Çünkü zikir Allah'ın yardımını celb edip İnsanın ayaklarını ne yapar? İnsanın ayaklarını sabit kılar. Bunun örnekleri ta önceki kavimlerde nedir? Ta önceki kavimlerde mevcuttur. Hz. İbrahim'i düşünün ateşe atıldığı zaman müşrikler Hz. İbrahim için onu ateşe atın, ilahlarınıza yardım edin dedikleri zaman biliyorsunuz melek gelip Hz. İbrahim'e diyor ki yani ne istiyorsan Rabbim diyor ne istiyorsa söylesin Hazri İbrahim diyor hasbi Allahu ani ve vekil Rabbim bana yeter ona güzel vekildir diyor Rabbim bana yeter ona güzel vekildir diyor şimdi İbn Abbas diyor bu sözü bir peygamberimiz söyledi bir de Ahzab gününde e, Hazri İbrahim ilk söyledi bir de Ahzab gününde Müslümanlar söyledi diyor peki ne oluyor Hazri İbrahim o anda o sıkıntı anında Allah'a zikredince Kulna ya naru kuni bardan ve selam'a ala İbrahim. Biz dedi ki Ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol. Tarihte görülmemiş bir vaka gerçekleşiyor ve yakıcı olan ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet oluyor ve İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermiyor. İşte zikrin faydası budur. Sıkıntı anında zikir Allah'ın yardımını ne yapar? Allah'ın yardımını celbeder. Bedir gününde sahabe Allah'ı andıkları anda Allah'ın yardımı gelmişti. Allah diyor ki اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Hani siz Rabbinize, Rabbinizden yardım dilemiştiniz. Rabbden yardım dileme onu anmaktır, onu hatırlamaktır. Dua zikrin bir çeşididir. Allah'ı anmaktır. Siz onu hatırlamıştınız diyor Allah Azze ve Celle. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ el الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ Ben sizi bin melek ve onların peşinden gelen meleklerle destekleyeceğim demişti Allah Azze ve Celle size. Bakın sahabe Allah'ı andığı anda sıkıntı anında Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bin ve peşi kesilmeyecek olan, peş peşe gelecek olan meleklerle onları destekleyeceğini söylüyor. Yine tarihte görülmemiş bir vaka meydana geliyor. <gülüyor> hani o zaman ki diyor Allah'tan bir uyku sizi kaplamıştı. Uyku sahabenin yardımına vesile oluyor. Normalde zahiri sebeplerde uyku yenilginin en belli başlı sebeplerindendir. Fakat onların Allah'ı anmasıyla Allah tarihte vuku bulmayacak bir şey gerçekleştiriyor ve uykuyu onlara yardım sebebi kılıyor. Aynı şekilde Allah azze ve celle diyor biz yağmur yağdırdık sizin üzerinize diyor. Normalde çöl ortamında yağmurun yağması demek bir tarafın yenilmesi demektir. Fakat Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bu yağmuru zahiren yenilgi sebebi olan şeyi sahabenin Allah'ı anması sebebiyle onlara rahmete ve onlar için zafer sebebine çeviriyor. Ve meleklere Allah şöyle vahyediyor o nidadan sonra. اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَعُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعُبُ Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. İman edenleri sabit kılın, ben sizinle beraberim. Ben o kafirlerin korku, kalbine korku salacağım diyordu. Allah Azze ve Celle. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ee, şeydeyken mağaradayken tam böyle kafirler gelmişler hatta Bukhari'deki rivayette Hazreti Ebubekir diyor ya Ya Resulallah biri ayağının ucuna baksa bizi görecek diyor Peygamberimiz diyor Üzülme diyor Allah bizimle beraberdir Allah'ın beraberliğini hatırlatınca Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede hemen ne diyor? فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْتَرَوْهَا Allah ona diyor sekineyi indirdi. Korku halinin tam zıddını, kuşku ve endişe halinin tam zıddını indirdi. Rahatlığı indirdi diyor. Ve onu görülmeyen askerlerle destekledi diyor Allah Azze ve Celle. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle... Savaş anında dahi bize Allah zikretmemiz zaten bundan dolayı emrediyor. Hani Allah diyor yai wa ladin a amenu iza laki tum fi eten fethbutu vezkorullaha kethira la alakum tuflihun. Eyy iman edenler, Ey iman edenler diyor Allah azze ve jel. Bir toplulukla karşılaştığınız zaman sabit kalın ve Allah'ı çokça zikredin. Umulur ki diyor kurtuluşa erersiniz. Şimdi burada bazıları düşünebilir. Hani savaş öyle bir durumdur ki kılıçların parıltılarının, kurşunların sesinin yükseldiği. Ha tabi kılıçların parıltısı, kurşunun parıltısı nedir demeyin. Peygamberimiz şehidin kabir fitnesinden kurtulmasının sebebini kılıçların fitnesi, kılıçların parıltısının fitnesi olarak belirtiyor. O yeter ona zaten diyor. Fitne olarak, imtihan olarak. O ona yeter diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte böyle bir durumda Allah azze ve celle ne yapın diyor. Böyle bir durumda Allah onu anmamızı bizden istiyor. Bu da bize gösteriyor ki her halükarda Müslüman Allah'ı ne yapmak zorundadır? Anmak zorundadır. Özellikle konunun başında dediğim gibi tevhid ehli olan, etrafındaki olayların bilincinde olan, etrafındaki çirk toplumuna, cahiliye toplumuna, küfür ve tağuti sisteme karşı duyarlı olan Müslümanlar ve yaşayan insanları bu tağutların kulluğundan kurtarıp sadece bir olan Allah'a kul yapmak isteyen insanların başına birçok belalar ve musibetler muhakkak ki gelecektir. İşte bu bela ve musibetlerin geldiği yerde kişinin Allah'ı anıp, Allah'la sükunet bulabilmesi için daha önceden bir Allah'a zikretmiş olması lazımdır mutlaka. Yani siz çünkü daha önce konunun başında demiştim ya Allah'ı unuttuğunuz zaman Allah da size kendini unutturuyor. Allah'ı anmadığınız zaman Allah da sizi anıyor. Öyle bir duruma gelirsiniz ki Öyle bir sıkıntı anına düşersiniz ki Allah'ı anmak istersiniz fakat size andırmaz kendini. Neden? Çünkü daha önce unutmuştunuz siz onu. Daha önce onu unuttuğunuzdan dolayı o da sizi unutmuştu zaten. İlk maddede açıkladığımız gibi bundan dolayı özellikle sürekli belalara, musibetlere düçar olacak olan iman ehlinin o anda Allah'ı hatırlayıp Allah'la mutmain olup Allah'la rahatlayabilmeleri için o durumlara düşmeden önce rahatlık halinde Allah Azze ve Celle'yi ne yapmaları lazımdır? Allah Azze ve Celle'yi anmaları lazımdır. Yine burada yapacağımız bir tavsiye tüm kardeşlere. Ee, özellikle insanoğlu önceki derste de bunu söylemiştik başka bir yerde. Yeni bir ameli hayatına sokmakta zorlanır. Fakat biz demiştik ki akıllı olan bir insan zaten yapmış olduğu amelleri kendine hayra çevirir. Zaten olan vakti yani bir şeyde harcadığı vakti kendine ne yapabilir? Ee, hayra çevirebilir mesela buna örnek nedir günlük vakitlerimizde normal vakitlerimizde zikir yolda arabada mesela misal işe giderken insanın kendine şöyle bir program yaptığını düşünün ben bundan sonra her sabah işe giderken arabada Allah'ı zikir edeceğim desin insan arabada Allah'ı zikredeceğim ve bu şekilde ne yapacağım <gülüyor> bu şekilde işime gidip geleceğim hem konu başından beri saymış olduğumuz bütün faziletleri elde edecek hem de ağzıyla Allah'a zikreden ve tabi bahsettiğimiz şekilde zikreden, manalarını düşünerek içeriğini kalbe mühürleyerek düşünen bir düşünen bir insan yolda harama bakamaz, batıla kulak veremez, müzik dinleyemez, insanların boş konuşmalarını dinlemez, böyle boş gözlerle etrafı izlemez, kadına kıza harama gözün zinasına ne yapmaz düşmez? Neden? Çünkü kalp Allah'a zikrediyor. İnsanın bunu hayatına yerleştirdiğini düşünün. Ben her gün sabah iş yerinden Evden işe giderken ve işten eve gelirken arabada Allah Azze ve Celle'yi zikredeceğim bazı zikirlerle dediğini düşünün göreceksiniz ki bu insana ne yapacaktır belki insanın eğer tevhid ehliyse tabi bu bahsettiğimiz faziletler hepsi tevhid ehli olup şirkten ve asrın yaygın şirklerinden beri olan insanlar için geçerlidir yoksa her insan için geçerli değildir bunlar. Böyle bir insanı düşünün her halini kendine ne yapacaktır, her halini kendine hayra çevirecektir. Yani saymış olduğumuz bütün ders başından beri faziletleri elde edecektir. Aynı zamanda yine maalesef e, ümmetin unutulan sünnetlerinden biri sabah ve akşam zikirleri. Peygamberimizin sabah namazını kıldıktan sonra yerinde oturup cemaatle kıldıktan sonra yerinde oturup ta güneş doğana kadar Allah Azze ve Celle'yi yerinde zikretmesi ve güneş biraz yükseldikten sonra kalkıp iki rekat namaz kılması ve Peygamberimiz bu amele hac ve umre gibidir diyor. Tam hac ve umre gibidir. Tam hac ve umre gibidir. Tam hac ve umre gibidir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Maalesef bu zikir ne olmuştur? Maalesef bu zikir yine ümmetin programında kesinlikle yoktur. E bu zikir aslında sabah namazından sonra yapılabilecek bir zikirdir. Kalbe günü Allah'la başlamanın, kalbe günü Allah'la mühürlemenin, günü Allah'ın nuruyla, kalbe imanın nuruyla, zikrin nuruyla parlatmanın vaktidir bu vakitler. Özellikle sabah zikirleri ki böyle güne başlayan bir insan ne olacaktır? Gününü bu şekilde güzel devam ettirecektir. Fakat bunun dışında olan gördüğümüz gibi genelde ne oluyor? Günümüz berbat geçiyor. Bunun sebeplerinden biri de, Güne belki de Allah'la başlayamamamızın sebeplerinden bir sebeptir. Diğeri de akşam zikirleri. Yani ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar olan zikirlerdir. Ve aynı şekilde eğer insan bunlarda da acizlik gösteriyorsa en azından namazlardan sonraki tesbihatı ve zikirleri insanın güzel yapması lazımdır. Yeni bir amel inşa edip programına koyamıyor ise eğer zaten kılmak zorunda olduğu kıldığı namazların peşinde Oradaki tesbihatı güzel yapıp, manalarını düşünerek, zikirlerin manasını ve faziletini bilerek de ne yapabilir insan? Yapabilir. Ta ki bunlar ne olmasın? Ta ki bunlar ee, zaten yaptı, yapmış olduğumuz bir şey. Bari hem kalbimize hem gidişatımıza etki edebilsinler. İnşallah e, bugün derste anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki derste de yine dilin kalbe etkisinden inşallah Kur'an ve Kur'an Kur'an okuma, Kur'an okuma, Kur'an'ın manalarından bahsetmeye çalışacağız. Allah azze ve celle nasip ederse. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.